Bari onunla beraber yanayım. Bunların arasında zayıf bir bülbül yavrusu vardı. Kendini ateşe atacağı sırada hatta Teala Cebrail Aleyhisselam'ı emredip buyurdu ki, o kuşu tut ve ne dileği olduğunu sor. Cebrail Aleyhisselam kuşu tutup istediğini sorunca, kuş dedi ki, Halilullah'ı ateşe atıyorlardı. Madem ki kurtarmaya kadir değilim, bari onunla beraber ben de yanayım. Hak Teala buyurdu ki, o kuşun benden dileği nedir? Bir Bilbil şöyle arz etti. Benim dünyada Hak Teala'nın adını anmaktan başka arzum yoktur. Bin bir ismi olduğunu işittim. Yüz birini biliyorum. Dokuz yüz ismi şerifini de bilmek isterim. Hak Teala, kuşun dileğini yerine getirdi. Şimdi, sahralarda feryat eden bülbül, Hak Teala'nın ismini söylemektedir. Nemrud'un ateşi İbrahim Aleyhisselam'a gülistan olunca, bülbül gelip gül ağacında namaya başladı. O zamandan kıyamete kadar gül ağacına muhabbet etti, aşık oldu. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attıkları zaman bütün melekler, Vahşi hayvanlar ve kuşlar ağlaştılar ve etrafında toplanıp İbrahim aleyhisselama bir yardım yapabilmenin çaresini aradılar.